Ya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orç. Merhaba, ben Derya ve Alp ve konuğumuz Orhan Siliyer stüdyodayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Orhan ee, Bey, otu Ekonomi Bölümünden mezun oldunuz ama tarihçisiniz <gülüyor> esas. Ee, Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü Türkiye Bölümü Kurucu Başkanlığı, Uluslararası Emek Tarihçileri Kongresi Başkan Yardımcılığı, Tarih Vakfı Kurucu Genel Sekreterliği ve Başkanlığı, Avrupa Kültürel Miras Kuruluşları Federasyonu yani Europa Nostra'nın yönetim kurulu ve yürütme kurulunda bulundunuz. Europa Nostra Türkiye Derneği kurucu başkanlığı da yaptınız. Halen Barış Bloku, Yurttaş Girişimi ve Demokrasi için Birlik Platformu üyesisiniz. Ee, Antalya Kent Müzesi Danışmanlığı ve Kurucu Kuratörlüğü'nün görevini de üstlenmiştiniz. Ee, Heybeliada Adaha Kütüphanesi'ni koruma derneğini kurdunuz ve onun altında da tarih e, atölyesini başlattınız. Başlattınız. Daha saymadığım bir şeyler varsa özür dilerim. Bu arada eşiniz Profesör Ayşe Erzan'la ile Yaskı Şeybeledada yaşıyorsunuz. Altı ve oradan yıldır. geldiniz. 6 yıldır evet. <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk. Ee, sen epeydir bu adalarla ilgili sorunlarla ilgilisin bizzat. Ayrıca da e, tarihçi olarak da e, bu adaların korunmasına ilişkin e, girişimleri... İkinci elden de olsa toparlamış e, birisin. Dolayısıyla biz azıcık adaların şimdiye kadar korunma konusunda e, ne gibi girişimler olduğunu e, bunların e, bir değerlendirmesini yapabilir misin? Çünkü böylece bugüne geleceğiz. Benim adalılığım demin de söylediğim gibi yalnızca 6 yıllık. O yüzden adalarla ilgili e, görece aktif olduğum dönemde e, bu dönem. Ama daha önce kültürel miras, e, İstanbul tarihi, dolayısıyla arada İstanbul ansiklopedisi vesaire benzeri şeylerle uğraştığımda tabii ki adalar üzerine de e, bir şeyler e, e, paylaştım. Bu 6 yılın e, içinde de e, en önemli yoğun çalışma dönemi Taşınmamın ertesinde 2012 yılında adalarla ilgili bir yönetim planı yapılması söz konusu Hı. olduğunda e, belediye böyle bir çalışmayı başlattığında bu işin sivil ayağını yani adalar yönetim planı sivil girişimi adıyla bir sivil yapıyı e, kurmakta epey emeğim oldu. Ee, Yeşiller çevresinden iki genç e, kadın, e, zaten kadın emeği olmadan sivil çalışma neredeyse e, yapılamıyor son on yıllarda Türkiye'de. E, bu tür bir çalışmayı başlatma niyetiyle e, temas etmişlerdi kim adalı kişilerle ve 2012 e, yılı e, belediyenin e, Adanın İmar Koruma Planı'nı e, bir uzman şirkete verdiği bir dönemde tam da bu yıl imar planı olarak değil, biz nasıl bir adalar e, bütününde yaşamak istiyoruz konusunda imar planını da yönlendirecek, ulaşım, eğitim ve benzeri çalışma alanlarında yönlendirecek bir çalışma için e, 2011'in son aylarında galiba, Yan yana bir ekip olarak geldik ee, ve 2012 Mart'ta da Heybeliada Halki Palas Oteli'nde yaklaşık e, 200 e, 250 kişinin katılımıyla e, Heybeliada e, Yönetim Planı Sivil İnisiyatifi adıyla bir çalışma başlattık. Hemen şimdi sorayım biraz sonra sen daha anlatacaksın ama bu sizin ilk girişiminiz bir yönetim planı hazırlamak yönünde olduğunu söylediğin için evet. olduğunu soruyorum. Bu Böyle bir yönetim planı aslında şu sırada yapılmakta olanın tersini imar planlarının ve koruma planlarının da temelini oluşturmaz mı? Tabii tabii çok haklısın bu işin tersi uluslararası çünkü. standardı. Ee, önce e, Nasıl bir çevrede Yaşamak istiyoruz üzerine Bir çalışma sonra da onun Alt diyelim çevre planı imar planı eğitim planı Ulaşım planı benzeri planlarının Yapılmasıdır o yüzden e, Bir şey keşfetmiş olarak değil Uluslararası e, Korunmaya değer Alanlarda sit alanlarında Yapılması gereken İlk çalışma bu olduğu için biz başlattık. Evet. Böyle bir çalışmanın başlamış olması kanımca çok değerliydi. Yüksek bir katılımla yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nden matematik profesörü Betül Tambay ile ben oturumların yöneticiliğini üstlendik. Verimli iyi bir çalışma oldu ama daha sonra... Türkiye'de sivil toplum çalışmalarının hemen hemen bütününün hastalığı olan düşük katılım, giderek sönümlenme ve doğru o başlangıçların kurumsallaşamaması en azından süreklileşememesi bu çalışmayı da aksattı çalışmayı en başta destek veren birkaç arkadaş kendilerini kenara çektiler Yeşiller çevresinden gelen ve neredeyse yarı zaman bu işe sekreterlik ve uzmanlık desteği veren iki arkadaşımız bundan demoralize olup onlar uzaklaştılar ve çalışma ardından bir sürü çok yararlanılabilecek malzeme bırakarak çekip gitti. Pardon bu süreçte belediye ile hiçbir temasınız oldu mu? Paylaştınız mı bu bilgileri onlarla? Tabii tabii belediyeden insanlar toplantılara katılıyordu. <gülüyor> Ve tutanakları, çağrıları, üretilen metinler belediyeye de veriliyordu. Ama bırakın belediyeyi aynı doğrultuda sivil çalışma yürüten arkadaşlarımıza bile bu metinler Hatta bu deneyim ulaşmadı diye. E, düşünün arada sadece dört yıl, beş yıl gibi bir e, dönem olmasına rağmen e, bir izlenim edindim. E, zaten bakıyorum mesela e, elimdeki bu çalışma için topladığımız e, değişik dönemlerde adalarda yaşayan e, e, kamu çıkarı duyarlı e, insanlar neler yaptı? E, bunların çıkardığı belli başlı dosyaları mesela Adalar Belediyesi'nin 2010'da yaptığı bir strateji çalışması var. 2009'da, 2010'da, 2015'te seçimler dolayısıyla çeşitli gruplar kendi vizyonlarını belli metinlerle ortaya çıkartmışlar. Daha eskisi 1980'lerin ortasında bugün çoğunu Kaybetmiş olduğumuz e, isterseniz isimleri şöyle bir sayayım. Tiraje Dikmen, hmm. e, Mahmut Tali Öngören, e, Hüseyin e, e, Batuhan, Emil Galip Salda Sandalcı, Mete Tuncay gibi e, arkadaşların... Tam da... Mete Tuncay çok şükür yaşıyor da. Aralarında yaşayan birkaç kişi daha evet. var çoğu dedim o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, e, o tarihte daha doçentmiş. Doçent evet. doktor i̇şte Mete ediyor. diyor. Ee, i̇lgi çekici ada dostları olarak yan yana gelmişler. Sonra bu dernekleşti ama e, çok etkin bir dernek olmayarak ne yazık ki kaldı. Adalar Belediyesi'nce Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyelerinden birine yaptırılmış imar planının niye yetersiz olduğu üzerine ve neler yapılması gerektiği üzerine ortak bir açıklama yayınlamışlar. Demek ki yaklaşık 40 yıl önce yapılmış bir çalışma. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bu tür benzer emeklerin birbirinin üzerine katmanlar, tuğlalar oluşturarak ve kendi içinde süreklilik ve birbirleri arasında süreklilik taşıyarak yürütülmemesi en önemli eksiklerden bir tanesi. Yani kültürel mirastan bahsediyoruz, entelektüel miras da bu işin bir parçası ve ona belli bir saygı ve sahiplenmeyle burada adım atmamız lazım. Yani en önemli eksiğimiz buydu şimdiye kadar diyorsun diyebilirim. Ee, en azından önemli eksiklerden biri bu. Yani devamlı bir kesinti hali oluyor esasında tüm çalışmalarda tüm dernek e, ama sonuçta bir katmanlık var. Yapılan hiçbir şey boş değil. Ben hep pozitif tarafındayım işin. Evet. İşte zaten onun için UNESCO Dünya Miras Listesi'ne e, aday olmalıdır dememizin sebebi de bir e, hedef. Hepimiz için bir hedef. Hı, Bunun hı. üzerinde bu katmanları da koyup daha yol, a, yol almalıyız esasında. Hı. Ben size şimdi şeyi sormak istiyorum. Mevcut koruma planları e, bu bir bölü beş bin ve bir bölü binleri konuşuyoruz ya, toplantılar olmaya başladı ve ilk defa katılım sağlandı. E, sizce adaların miras dokusunu koruyabilecek bir plan mı bu? E, şunu söyleyeyim, Türkiye'nin e, 1980'lerden itibaren içine girdiği ekonomik ve politik ortam, aslında e, kültürel mirasın korunmasına ilişkin neredeyse, Tüm çalışmaları e, yetersiz, e, etkisiz kılan bir ortam. E, hem planların çoğu o, böylece biçimleniyor. Belediye meclislerinde Hı. müteahhitlerin e, ve komisyoncuların e, ağırlıkta olduğu, en azından etkilerinin en büyük olduğu ortamlarda. Hem koruma kurulları son dönemler uzmanlık kurulu olmaktan e, politik iktidarın oday e, onay yerleri haline e, dönüştü. O yüzden e, adalarla ilgili e, ana plan ve ayrıntılı e, planların da e, adaların korunması için gerekli e, ana özellikleri e, tümüyle taşıdıklarını desteklenebilecek ve hemen e, uğrunda bir şeyler yapılacak şeyler olduğunu söylemek zor. Eleştirmek düzeltmek, mümkün olduğunca şu an içinde bulunduğumuz politik durumun olanakları içinde e, duyarlılık sağlamak ve bazı şeyleri kurtarmak mümkün. E, e, dolayısıyla kültürel miras alanında Türkiye'deki durum bu oldukça adaların karşısında gökdelenler ve çirkin e, yüksek, yoğun mahalleler e, yükseldikçe. E, bu politik ortamdan, kültürel idari ortamdan adaların etkilenmesini azaltmakla sınırlı bir e, amacımız bence olabilir. Bu açıdan bile e, planın birçok göze batan e, olumsuz özelliği olduğunu e, söylemek Hı. mümkün. Ama bunu değiştirmek için son aylardaki e, entelektüel e, çabaların, yurttaş, e, sorumluk çabaların da çok olumlu ve e, belki bu işlevi yani saldırıyı e, azaltma ve bazı şeyleri kurtarma amacına yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Burada e, bir katılımcılık eksikliği görüyoruz. Birlikte katıldığımız toplantılarda da bunu hep dile getirdik. E, böyle bir katılımcılığın sağlanması halinde... Ee, ne gibi olumlu sonuçlar alınabilir? Yani şunu kastediyorum doğrusu katılımcılık dediğimiz çeşitli kesimlerin e, planlama sürecinin ne katılması anlamına geliyor. Ee, fakat çeşitli kesimlerin adı üstünde bunlar toplumsal kesimler, ekonomik kesimler vesaire. Bunların tabii farklı çıkarlar e, düşünmeleri söz konusu en azından. E, bu, bu böyle bir ortamda Yani farklı çıkarların söz konusu olduğu Bir ortamda Bu, bu e, çıkarlar Nasıl aynı yönde e, Etkide bulunabilir Olumlu etkileri olabilir mi Nasıl olur ne yönde olur Sen e, bu işleri bu katılımcılık meselelerini Ayrıca çok e, düşünmüş Bir insan olarak ne diyorsun e, Zaman darlığı içinde şunu Söyleyebilirim katılımcılığın Bizi katmıyorlar, bizi çağırmıyorlar, bizi haber vermiyorlar bölümü dışında. Bir de katılmak, izlemek, raporlamak ve erken davranmak mümkünken yapılmayan önemli bir bölümü olduğunu düşünüyorum. Örneğin belediye meclisi toplantıları şimdilik en azından açık. Bunlara... Sivil toplum kuruluşlarının hiç yoksa önde gelen sivil toplum kuruluş ve inisiyatiflerinin temsilcilerinin ayda bir düzenli olarak e, gitmeleri ve kendi alanlarını ilgilendiren gelişmeleri kendi gruplarına ya da sivil toplum camiasına rapor etmeleri e, önünde hiçbir engel yok. Hı. Ayda bir 5-6 saatini ayırıp oraya bir temsilci göndermek ve bir raporlama. Mesela bunu yapmıyoruz. O yüzden genellikle... Bizim katılımımız tepkicilik haline, kararlar çıktıktan, raporlar ortaya konduktan hayli sonra bunu engelleme yönünde e, faaliyetlere dönüşüyor. İkincisi, e, katılımın düzeyinin illa e, son ürün üzerine tartışılması gerekmez. Şunu söylemek istiyorum, ortada bir imar planı, ana ve ayrıntılı imar planı e, olduğu durumda. Bizim bunun üzerine konuşmakla sınırlamamamız, e, bu kültürel miras korumasının öteki e, temel hükümleri, alanları konusunda da savunuculuk yapmamız lazım. Yani e, Türkiye'nin altına imza atmış olduğu e, Dünya Kültürel Miras Sözleşmesi, 72 tarihli. Paris Sözleşmesi Türkiye 82'de bunu kabul etti. Bunun hükümlerine örneğin sahip çıkmak adalar bir sit alanı ise burada Türkiye Cumhuriyeti hükümetine getirilmiş yükümlülükler var. E, doğrudan doğruya e, adaların e, şu anki e, e, belediye e, uygulamalarını hem büyük şehir hem e, Altşehir yani Adalar Belediyesi e, uygulamalarını bunlarla ilişkilendirmek ve e, sürekli bir denetimcilik, raporlayıcılık, duyarlılık merkezi halinde bulunmak da bir katılımcılık grubu. E, şunu belki hatırlamakta yarar var. Uzun yıllar Türkiye'de e, e, askerler e, darbe yaparken ...bir iç hizmet yönetmeliğinin bir maddesine, vatana sahip çıkmak maddesine dayanarak bunu yaptıklarını söylüyorlardı. Ortada işte genel hukuk var, anayasa var vesaire ama bir iç yönetmelik yetiyordu darbe yapmak için. Şu anki tartışmada da eğer kendimizi sadece imar planı tartışması içinde bırakır, bunun neyin bütünü olduğu konusunda... E, siviller olarak en azından belli bir katmanlı duyarlılık ve bazen de uluslararası e, kurumları, kuruluşları desteğe çağıran bir e, etkileşme yapmazsak, belki alt e, basamaklarına sıkışıyoruz ve sıkıştığımız yerde protestocu ağırlığı artan bir şey yapıyoruz, bu da yetmeyebiliyor. Hı. Zaten Belediye Europa Nostra'nın da bir üyesi imza atmış ve o zamanında geçen Belediye yönetimi evet Europa evet. Nostra Türkiye'nin kurucu üyelerinden biriydi. Ama zaten sürekliktir bu. Yani geçen Belediye dedin da. De, Endüstriyel <gülüyor> <Keşke. gülüyor> evet. Şimdi sizin bir diğer özelliğiniz de kent müzeleriyle ilgili Hı. çalışmalarınız. Adalarda da biliyorsunuz kent müzesi ee, şey önemli bir e, olay bence orada yorumunuzu çok merak ediyorum çünkü Bugün modern anlamda kent müzeleri birer forum alanı. İşte geçmişi anlatırken bugünü anlatmamızı ve gelecek içinde hayal etmemizi sağlayan yerler. Önemli buluşmalar, öğrenme, paylaşma, hatırlama mekanları. Buralarda işte master, lisans çalışmalarının yapıldığı ortamlar. Adalar Müzesi'nde de e, çok iyi çalışma sonucu yapılmış bir e, e, işler var. Fakat mekanında o kadar sıkıntı var ki ulaşımı da ço çok zor. E, ya, e, acaba <gülüyor> ne yapabiliriz? E, bir de e, bunun yanı sıra e, bir sürü küçük küçük müzeler mümkün değil mi adalarda? Yani yurt dışında UNESCO'nun kabul ettiği yerlerde böyle küçük küçük müzeler var. Kamuya ait bir sürü tarihi bina var. Bunlar buraya dönüştürülür mü? Yoksa çok mu hayalci sorular soruyoruz? Sağolun. Adalar Müzesi, Türkiye'deki kent müzesinin kısa dönemli, son 10-15 yıllık birdenbire parlayan, ...gelişmesi için ...uluslararası standartlara... ...yakın kalan istisnai... E, ...müzelerden biri. E, Kent Müzesi adıyla... E, ...biraz da... E, ...kişisel olarak benim... ...Tarih Vakfı'nın... ...önayak olduğu hızlı gelişme süreci... ...yerel yönetimler yasasına... ...yazılmasını görev olarak... ...belediyelere zorlamıştık... ...ve bu gerçekleşmişti. Esas olarak tabelası Kent Müzesi... ...olan ve birbirine e, neredeyse e, tıpa benzeyen etnografya müzeleri kurulmasını birlikte getirdi. E, halbuki kent müzesi ihtiyacı kentin e, geçmişinden çok geleceğinin ve kentliler tarafından planlanması, tartışılması ve bu doğrultuda e, kamusal çıkarın korunması için e, işlev gören kentte. Çoğulculuğun e, e, e, gereklerini yerine getirmek, gruplar arası uyum, e, birbirini tanıma imkanları için olan e, bir müze türü. E, Adalar Müzesi'nin bütün bu imar planı, yönetim planı tartışmalarının e, buluşma platformu e, olması gerekir bu anlayışın e, e, parçası olarak ve Adalar Müzesi e, e, şu anki e, yanılmıyorsam bir tek personelle çalışan çevresinde bir gönüllü kuşağının da olmadığı durumdan e, çıkartılabilirse hem oraya bir iki ek e, görevli e, atanarak hem de çevresinde işte bütün bu tartışmaları e, bir e, kültürel miras ve doğal miras Alanı, sit alanı olarak adaların gelişmesinin çeşitli sorunlarını bunun gerektirdiği araştırmaları, tartışmaları yapmak üzere biçimlendirilirse sanıyorum işlevini örnek bir müze haline getirecektir. ...böyle bir kurumsal sahiplenme... ...çok değerli olur diye düşünüyorum. Şimdi biz konuklarımıza... E, fix bir sorumuz var. <gülüyor> Size de <gülüyor> Çünkü bunu, bu, bu soru şu. Biz <gülüyor> e, aslında... ...biliyorsun ki e, işte Dünya Mirası... ...Listesini, UNESCO Dünya Mirası... listesine adaların... ...kabul edilmesi için oluşmuş... ...bir inisiyatifin e, üyeleriyiz. <gülüyor> Dolayısıyla bu hep de... ...bir yandan da yani bu koruma... ...meselelerinin yanı sıra, tabii yanı sıra değil... <gülüyor> ...onunla iç içi... <gülüyor> Bir de adaların önemli sorunlarını da soruyoruz. Şimdi herhalde onu soracaksın. <gülüyor> tabii tabii. Adaları değerli kılan dünyaya anlatabileceğimiz değerleri nelerdir? Bir yarım saatten vakit lazım ama. <gülüyor> çok <gülüyor> yeni bir şey sonra. söylemeyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Belki başka şeylerde sayılabilir. Ama bence çok etnikli doku dediğimiz... Yani geçmişte ağırlıkla Rum balıkçı ve manastır adası olma yapısından evrilip 5-10 Anadolu ve çok sayıda Avrupalı kültürün buluştuğu kendi mimarisini, kendi festivallerini, kendi buluşma noktalarını kurduğu ve bunu şehrin, ee, çok yakınında ama şehirden e, ötede billurlaşmış aslında hmm. e, İstanbul'un e, bir e, mikroskopik e, örneği olarak gerçekleştirdiği bu yeri bu dokusuyla korumaya ilişkin çalışmalar bana en önemli geliyor. Bir de orada üretim var. Yani biz yeni yeni öğreniyoruz onu. Yani balıkçılığın yanı sıra ciddi bahçecilik var. Evet. Küçük sanayi var. Evet. Ee, yani... Hebel adında şey, mesela çiçekçilik, çiçekçilik ve mandalina çiçekçilik, üretimi tabii, tabii, çok ağır basıyor. Bütün adalarda çiçekçilik evet, var. Evet, evet. Meyvecilik var vesaire. Yani evet. de, de, de, bunlar da üzerine ekleyip hatırlatmaya ihtiyacımız duyuyor. Orhan Bey'i bir de tekrar müzelerle ilgili de bu kent müzesiyle ilgili tekrar ağırlamak isteriz inşallah. Evet. <gülüyor> i̇nşallah. Şimdi Bunu Alim son ile birlikte yani... yaparız tabii, belki. Tabii. Hı -hı. E, bu yani bu kozmopolit e, yapı zaten çok değerli. Adalarda da işte bu nedenle insanları cezbediyor. kendine çekiyor. E, bir de bu kültürel çeşitliliği korumak için el birliğiyle çalışmalı ve koruyucu planlara e, uygulamak için e, çaba sarf etmeliyiz. İşte Girdiğimiz adalar... çabaları da sürdürmeliyiz. Hevesler olmaktan <gülüyor> evet, yıllar evet. boyuna yayılan çalışmalar haline getirmeliyiz. Sabır. Bugün, senden bugün gelen en önemli <gülüyor> tavsiye bu. Evet, oldu. Bırakmayın. bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Devamlılık çok değerli. Bize Facebook sayfamız Dünya Mirası Adalar ve Twitter hesabımızdan e, takip edebilirsiniz. Eleştiri, öneri ve hatta de <gülüyor> söyleyebilirsiniz. Hoşçakalın Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orç.